3 aydır vesveselerim var Kötüyüm kaç gündür namaz kılamıyorum elimde olmadan demiş Allah ile ilgili saçma sapan şeyler aklıma geliyor İnsan düşüncelerinden sorumlu mudur demiş hocam Evet Şimdi tabi bu tür düşünceler her insanın başına gelebiliyor Çeşitli dönemlerde hı hı. Şeytan insanı kimi zaman itkadıyla ile, ile ilgili vesveselere düşürmeye çalışır Eğer onda başarılı olamazsa namazıyla vesveseye düşürmeye çalışır e onda başarılı olamasa başka başka şeylerle vesveseyi düşürmeye çalışır. Ancak insan öncelikle kendisinin vesveseli birisi olduğunu kabul etmemeli. Yani ben vesveseli birisi değilim. Vesvese de değil bunlar demeli. Ve mümkün olduğu kadar bunların üzerinde düşünmemeli. Çünkü ee, tıpkı gece vakti görülen küçük bir çubuğu insan yılan diye farz edince o vesveseyle beraber birkaç dakika sonra kendi gözünde ejderha haline gelir o. Evet. Ancak kıymet vermez, değer vermez. Bunun küçücük bir şey olduğunu farz ederse o da alıp gider. Burada da öyle eğer vesvesenin üzerine gidilmezse, onun üzerinde düşünülmezse inşallah o vesvese kaybolur gider. Bir de insan mümkün olduğu kadar herkesin müptela olduğu bir şey olduğu için söylüyorum. Mümkün olduğu kadar kendi kendisini meşgul etmeli. Hayırla meşgul etmeli. Yani biz Müslüman olarak kendimizi öyle meşgul etmeliyiz ki hayırlı işlerle. Bizim ne vesvese edecek vaktimiz olmalı, ne gıybet edecek vaktimiz olmalı, ne başkalarının ayıplarını araştıracak vaktimiz olmamalıdır yani. Böyle bir vakit bulmamalıyız. Evet. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İnşirah Suresi'nde buyurmuyor mu? فَاِذَا فَرَغْتَ ve ila رَبِّكَ فَرْغَبْ Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul. Hazreti Peygamber de ashabını böyle yetiştirmişti. Emin olun onların içerisinde böyle mutlaka e, istisna da olsa belki gıybet dedikodu gibi şeyler vardı Hı. ama onları devamlı hayırla, nefisleriyle, cihatla, düşmanla, cihatla meşgul ettiği için ashab-ı kiramda böyle düşünceler olmuyordu. Çok nadir olsa e, olanları saymazsak tabii. Dolayısıyla e, bu tür kardeşlerimize benim tavsiyem öncelikle kendilerini hayırlı şeylerle meşgul etsinler. İnşallah Allah'ın izniyle vesvese kalmayacaktır. Peki bir şekilde insan, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ile ilgili, birliği ile ilgili, Hazreti Peygamberle ilgili içinden uygunsuz şeyler geçiyorsa bunlardan sorumlu mudur? Sorumlu değildir. Çünkü insanın gücünün kuvvetinin yeteceği bir şey değildir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu "Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus'ahâ." Allah kulunu ancak gücünün yettiği şeyle sorumluluklar. buyuruyor. Evet. Ve Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da bu ayetin tefsiri babından Kabil'inden olarak "İnnallâhe tecâveze an ümmetî." Allah benim ümmetim ümmetimi bağışladı. Hangi hususta? Amme tahaddese bi enfusaha. İçinden geçirdiği şeyler. Ne zaman malem faamel biye veya Onu söze dökmediği sürece ve fiiliyata dökmediği sürece içinden insana kadar kötü şeyler geçirirse geçirsin Cenab-ı Hak bütün bunların sorumluluğunu insandan kaldırmıştır. Dolayısıyla bunlardan sorumlu olmayız ama biz neden içimizden de geçirelim? Neden bunun bir tedavisi evet. varsa o tedaviye başvurduyalım. Bunun da önüne gelme. kendimizi meşgul ederek, Mutlaka. hayırlı işlerle meşgul ederek. Aynen geçeriz. öyle. Hocam İnşallah. şöyle küçük bir şey hatırlar gibi oldum ben siz onu söyleyince. İyi şeyleri sadece düşündüğümüz zaman allah Teala ona bir karşılık veriyor. Kötü şeyleri düşündüğümüz zaman herhangi bir cezaya tabi tutulmuyoruz. Çok Orada da güzel bir incelik var. Çok kendine. doğru. Teşekkür ederiz.